maaşlar konusunda şey yapalım. E, sigortaları yatıracak para yok. Bizim arkadaşımız muhasebeciye demiş ki ya işte yatıramıyoruz. Bakalım bir kaç gün demiş ki sen pazartesiye yani bir gün sonrasına kalırsa 2000 lira ceza, şey faiz biner." Bu ne, demek? Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Bu ne demek?